Bu e, kar zarar e, şeyleri var. Ticari bankalar bu kar amacıyla onlara para yatırabilmek caiz özürsün. Hay hay yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. Şahsınızda bütün Kahramanmaraş'ı selamlıyoruz efendim. Buyurun sevgili hocam. Şimdi kar zarar ortaklığı esasına göre çalıştığını ifade eden, beyan eden katılım bankaları var ülkemizde. İsimlerini saymaya gerek yok. Evet hocam. Ee, birkaç tane katılım bankası var. Bunlar müşterilerin yatırmış oldukları vadeli olarak yatırmış oldukları paraları e, ticari faaliyetlerde kullandıklarını ve bundan kar elde ettiklerini elde edilen karın e, belli bir kısmını paranın sahibi müşteriye verdiklerini bir kısmını da kendilerine ayırdıklarını beyan ediyorlar bu beyanları doğrultusunda haramdan uzak faizle alakaları olmamak şartıyla, kaydıyla devam ediyorsa muameleleri, paraları bu şekilde malandırıyorlarsa evet. bu gibi bankalara para yatırmakta ve bu bankaların vereceği karı, kar payını almakta sakınca yoktur. Ne zamana kadar? Aksi sabit oluncaya kadar. Yani böyle dedikleri halde, yani biz faize bulaşmıyoruz, biz yatırılan paraları ticari faaliyetlerde meşru bir şekilde nemalandırıyoruz diyorlar. Bunun aksi ortaya çıkıncaya kadar bu bankalara para yatırmakta ve bunlardan elde edilen kar payını almakta sakınca yoktur. Evet teşekkür ederim.